Şirin çocuk kitabı. Hazile Mersuran'dan Bahnu Aksu ve Yundra Karake. Kitap dostu sizin okulu sunar. Günaydın bir dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın hoş geldiniz. Ee, yeni yıla çocuk kitapları açısından, bütün kitaplar açısından, edebiyat dünyası açısından, ifade özgürlüğü vesaire gibi daha birçok açıdan sevimsiz bir e, hadiseyle girdik. Ee, önce bununla ilgili e, tepkimizi dile getirmek istiyoruz. Ee, Şeker, portakalı ve fareler ve insanlar adlı iki kitap hakkında çok enteresan bir şey yaşadık. İşte bir dilekçeyle başvuru yapılıyor işte Milli Eğitim müdürlüğüne bir tanesi İzmir'de bir tanesi İstanbul'da ve işte bununla ilgili yok soruşturma açılıyor bilmem ne. Sonra bakanlığa çıktı tamam bir sansür falan uygulanmadı bir şey yok dediler ama sonuçta ortada bir yöntem var. Evet Yani bir ee, de baştan sona çelişkilerle dolu hani yüz temel eser diye bir şey var. Var evet. Onun içinde yer alıyor bu kitaplar. Bir de yani ee, onun haricinde hangi ahlaktan bahsediyoruz yani neyi kastediyorlar bu da çok... Meçhul evet. ee, ve kime göre Neye göre bu, bu konuda karar, karar veren kurulların sağlıklı Olduğunu nereden bileceğiz Kaldı ki şimdi mesela birkaç tane Rakam söylemek istiyorum madem Ahlakçı bu kadar bu insanlar hani Ahlak o kadar önemli onlar için e, Önce şunlara yanıt Vermeleri gerekiyor bence mesela işte e, 4 artı 4 artı 4 e, Eğitim sistemiyle Beraber 2012-2013 Eğitim öğretim yılının birinci döneminde Toplam 136.115 öğrenci e, okuldan ayrılmış. E, orta öğretim. Çünkü diyen, yaygın eğitimle devam edebiliyorlar, örgünde değil, Hı -hı. evden devam edebiliyorlar yani ve e, inanılmaz bir rakam. İlk dönemde bunlar evet. ayrılmış. Mesela buna bir cevap, cevap vermediği gerekir. Sonra mesela e, Türkiye genelinde 27 bin çocuk kayıp, 27 bin çocuk kayıp ve e, bunun 16289'u kız çocuğu. Ahlakçılar buna bir e, yanıt versinler önce e, töre cinayetine kurban edilip derelere atılıp e, anası babası tarafından sahiplenmeyen kız çocuklarına bakın 15 yaşında idi yani evet, çocuk yaşta, 12 evlendirilmiş. yaşında evlendirilmiş ahlakçılar buna bir Yanıt versinler. Sonra şeker portakalı çocukların ahlakını bozuyor ya demesinler yani. Ya şeker portakalı onların herhangi mi? bir tanesinden 20 bin kat daha ahlaklı olduğu için zaten böyle bir problem yok aslında. Ee daha fazla bu konudaki sinirlerimi ortaya koymadan. İçinde çok, umut olan bir kitaba geçelim. İçinde umut olan çok güzel bir kitaba geçmek istiyorum. Ee, kitap İtaki yayınları tarafından... Yayınlandı Sean Tan tarafından e, yazılmış bir kitap ve resimlenmiş bir kitap daha doğrusu resimlenmiş araya da birazcık birkaç cümle konulmuş bir kitap e, Kızıl Ağaç e, adı büyük boy resimli bir kitap şimdi kitabın e, çok önemli bir özelliği var bana göre yani bir resimli kitap hani resimli kitap diyoruz ya hı hı. yani resimli kitap nedir? Yani yanıtı mesela işte kızıl ağaçtır. Budur. Yani evet. böyle bir şeydir. Bu çok önemli bulduğum bir şey. Çünkü bu, e, işte bu kitap hakkında bir yazı da yazdık. dolapkitap.com'da. Orada da aynı şeyi e, söylemek söyledim. Yine tekrar etmek istiyorum. Burada bu bir resimli kitap. Ama yazılmış bir metne göre resimlenmiş bir kitap değil. Benim anlayışıma göre Shantan e, bu oturmuş, bunu düşünmüş. Bütün bu öyküyü düşünmüş. Ve o öyküyü resimle anlatırken bize yardımcı olması için bazı cümleler yazmış. Yani ben bu kitabı böyle anlıyorum. Bu kitap resim. E, o cümleleri çıkarttığında geriye kalan ya da geride gördüğümüz şey nedir? Zaten başlı başına bir öykü değil e, mi? Zaten başlı başına bir öykü ne olduğunu yani. Yani şimdi, söze gerek yok aslında. Söze gerek hocam. yok hani kiminle anlayacağını buradaki yazılı metinden de kiminle anlayacağını hiçbir zaman bilemeyiz. O ayrı evet. bir şey hani bazı genel ortak diyelim ee, noktaları bir ara, yani buluşabiliriz ortak <gülüyor> noktalarda vesaire. Ama hani genel olarak bilemeyiz kiminle anlayacağını. Şimdi burada da resimlerde metni çıkardığımız zaman resimle zaten bize geçen asıl hikaye bu zaten bu kitapta. O yüzden bu resimli kitap bize resimden geçen o kadar çok şey var ki. Yani bu ee, işte şimdi önümde bir sayfa açık mesela çok da zor anlatması doğrusu. Yani bu kadar güçlü görselleri sözle anlatmak çok... Zor önümde açık işte sayfa bir baştan öyküsüyle anlatayım bir kız çocuğu var kahramanımız ismi belirsiz ee, çok böyle nasıl diyelim umutsuz kötü e, hüzünlü böyle kötü evet yani hani kötü bir gece geçirmiş bir kötü rüyalar görmüş belki yani sabahta kötü başlamış belli ve çok bezgin hani bütün gün yani günün o ilk saatleri inanılmaz ağır onun için öyle çıkıyor odasından ve bu arada. Ee, ...kararmış yapraklar dökülüyor odasına bir yandan. Yani bir kere çok güçlü bir imaj burada başlıyor zaten hı hı. yani. Ee, ve işte sokağa çıkıyor. Sokakta bir takım insanlar var. Gündelik hayatını yaşayan bir takım insanlar var. Yürüyorlar, ediyorlar işte gazete okuyan bir adam. Alışveriş torbalı bir nine vesaire. Bizim bu kız da kaldırımda yürüyor ama... ...binaların arasından geçiyorlar böyle. Arkasında kocaman yani devasa bir balık var havada. Süzülüyor onun peşinden. Ve gölgesi üstüne evet, düşmüş. Kocaman ağzı açık. O balığın gölgesi işte kızın üzerinde. Ve balığın gözlerinden böyle biraz siyah yaşlar akmış. Ve hani ölü balık gözü onlar yani. E, ya Belki de inci tanesi. Hani şimdi ama ben öyle mesela çok e, karamsar belki evet. de algılıyorum şu anda bu resmi. E, çok anıtsal bir resim. Yani bu e, anıtsal sözcüğünü nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Heybetli mi demeliyim? Yani çok böyle güçlü duyguları olan uh -huh. e, çok ayakları sağlam yere basan e, bir resim zaten bu. İşte ardından takip eden sayfa. Şimdi bu sayfayı da anlatmam lazım. Yani burada şimdi kısa kısacığım mesela önümdeki sayfada şöyle yazıyor. Kimse anlamaz halinden. Resimde şu. Alabildiğine geniş bir alandayız. Bir su kıyısındayız. Karşıda böyle bulutlar var. Kocaman e, işte bir böyle dalga dalga olmuş bulutlar var. Aşağıda bir Deniz dümdüz. Sanki sular çekilmiş sular gibi. Sular sanki çekilmiş. Evet, böyle kıyı çakıllarla dolu bir kıyı var. O kıyıda bir şişe var. Şişenin içinde bu sünger avcılarının e, su altında taktıkları başlık vardır ya, <gülüyor> ondan takmış bir kız çocuğu oturuyor. Yani kendisini mesaj olarak göndermiş ama bir yere ulaşmamış mı? Ne olmuş? Yani hani bu o iletişimsizlik, o yalnızlık, o Tek başınalık inanılmaz güçlenen yani Kaspar David Friedrich diye benim çok sevdiğim bir ressam vardır. Kaspar David Friedrich'in resimlerine dair bir, yani o çok heybetli boşluklar inanılmaz büyük boşluklar. Ama kasvetli boşluklar. Kasvetli ve insanı ezen boşluklar çizen bir ressamdır. Burada o hissi alıyorum. Şimdi ne kadar böyle şey söyleyeyim yani bu bir çocuk kitabı tabii. Hani bir yandan şimdi ama şimdi onu diyecektim. Ha. Bu bir çocuk kitabı mı? Ya bu doğru bir cümle olmadı, evet. Yani Çünkü... şey hani çocuk kitabı diyoruz, sonra yaş sınıflandırması yapmamak lazım aslında bu kitaplar herkes içindir diyoruz ama e, hani birazcık da şey var yani küçük yaş çocuklarının belli renkleri, belli çizgileri hmm. e, daha rahat algıladıkları, işte e, belirgin konturlardan daha çok hoşlandıkları söylenir. Mesela bunu e, çok da küçük bir çocuğa baktırtamazsın gibi geliyor bana. Yani ben hiç aynı fikirde değilim. Bence kesinlikle baktırtırsın. Çünkü şunu kaçırıyoruz bence aradan. Tamam pedagojik bir yaklaşım var ve pedagojik yaklaşım bize diyor ki pıt pıt pıt şöyledir şöyledir şöyledir. Onun haricinde ama bir şey daha var. O da çocukların açık algısı. Kim ona sınır koyabilmiş ki? Yani buna bakmayı istemeyebilir elbette bir çocuk. Yani tabii ki istemeyebilir. <gülüyor> ama buna bakmayı istemeyen milyonlarca yetişkin de biliyorum. Evet yani, yani ben ilk bu, bu kitabı gördüğümde e, şeyde fuarda görmüştük hı hı. E, yani o an bana çok kasvetli geldi yani içine hiç bakmadım biraz bir iki e, resmine baktım o renkler e, o karanlık kasvet duygusu hemen ama alıp okuyunca. Değil işte bir de resimler karanlık değil. Yani i̇şte ya, onu, o ilk izlen olarak evet, evet. bir ağırlık var böyle bir kasvet var ama zaten onu anlatıyor çünkü hikaye bu şekilde devam ediyor çok farklı ortamlara götürüyor Hı -hı. bizi ee, Mesela müthiş, şu açtığın sayfa yani muhteşem müthiş bir kolaj boya ile karışmış kolaj var iki sayfaya yayılmış. Çok güzel bir sayfa bu, bu sayfada da ne his vardır içinde ne de mantık diye bir cümle yazıyor mesela işte devam ediyoruz artık bu resimleri teker teker anlatırsam bu program bitmez ee, daha doğrusu çok çabuk biter hiçbir işe yaramaz ama e, en sonunda bu kız işte bu şehir diyelim bu biraz sürreel biraz gerçeküstü Hı -hı. biraz değil baya gerçeküstü evet. e, ortamda e, dolaşıyor o. Ya bu sahne ama bu sahneyi söylemek zorundayım. Bir sahne kurulmuş. Bir tiyatro sahnesi izleyiciler de var. Hepsinin kafasında aynı şapka ve hiç surat görünmüyor. Onlar sahneye bakıyorlar. Sahne aydınlatılmış ve ee, işte çok tuhaf canlılar var. Gerçek üstü. Bizim kız da orada. Ve bir oyuncu elinde de kendi kuklasını tutuyor üstelik. Ve şu cümle yazıyor. Bazen bilemezsin ne yapman gerektiğini. Yani azıcık sahne korkusu, kamera korkusu, topluluk önünde konuşma korkusu olan bir insan... ...bu sahneyle ilgili çok net bir fikre sahiptir evet. bence. Yani o kadarcı yeter. Müthiş bir sahne. E, zaten daha net nasıl anladın? Yani şu cümle yazmasa da buradaki his evet. de o ayrıca. Bir de gece. gerçeküstü e, mekanlar dedin. Oradaki seyirciler evet. de Röne Magritte'nin o şapkalı adamlarına benzeyecek. Yani evet. Bir sürü vardır ya. İşte peki bu kitapta Kızıl Ağaç nerede? Nerede? Bu kitaptaki Kızıl Ağaç bize aslında kendisini en baştan gösteriyor. Şimdi kitabın sonunda karşımıza çıkıyor ama... En baştan kendisini gösteriyor. Çünkü daha ilk sahneden itibaren e, bir kırmızı yaprak, kızıl bir yaprak var. Bizim gördüğümüz her sahnede bir biçimde var olan. Özellikle kızın odasında başlıyor. Yani kızın, kızın yanı başında. Tabii o. yanı başında. Zaten yatağının üstünde bir resmi de asılı Hı -hı. onun. Ve en sonunda kız bütün bu dolaşmalarını bitirip de evine odasına tekrar döndüğünde minicik bir fidan buluyor. Bir bakıyor orada bir fidan yani ışık vuruyor zaten onun üzerine ve derken o fidan koskocaman tam da onun istediği gibi, hayal ettiği gibi bir kızıl ağaca dönüşü veriyor. Ve Çünkü kızın yüzündeki ifade nasıl değişiyor enfes, bir anda. Evet. Mü müthiş bir mutlu. Çok... Şimdi bu ne anlama gelir? Bu da beni çok düşündürdü. Yani niçin böyle bir şey oluyor diye. Çünkü burada aslında belki de şunu söyleyebiliriz. Bazen baktığımız yerde görmüyoruz orada olduğu halde. Hani çok... Hı -hı. Enteresan bir şey. Elimizde değilmiş gibi zannediyoruz o anda. Oysa birazcık daha dikkatli baksak hani ayrıntıyla tam da Şahanta'nın bütün o hani gücünü aktardığı şey ayrıntı zaten ressam olarak. Birazcık ayrıntıya baksak aslında tam da orada. Hani o çıkıyor sonuçta. O kadar uzakta değil yani. Yani son derece umut dolu bir kitap. Bütün evet. o anlattığım kasvetli sahnelerin tam zıttı bir noktada. Bir de çok güçlü bir kitap. Hani hep konuşuruz ya insan olduğu yerde dön, yani dönüyorsa da aslında spiral çiziyordur Aha. ve aynı noktaya geldiğinde başka bir noktada başka bir açıdan o noktaya gelmiş olur. Ee, bu kızın yolculuğu da öyle yani evet. o noktaya geliyor başlangıca dönüyor ama o kadar çok yerden geçiyor o kadar çok şey düşünüyor ki o sayfalarda tekrar geldiği yerde aslında en baştaki yer değil aslında. Hem orası hem değil. yani, evet, yani Bir adım evet. yukarı çıkmış gibi. Hem orası hem değil. O yüzden çok güçlü bir kitap. Yani ifade duygusal her şey anlamda. Görsel olarak zaten müthiş bir kitap. Şantan ee, Malezyalı ya yani Çin kökenli Malezyalı ee, bir babası var. Ve İrlanda ve İngiliz karışık kökenleri olan Avustralyalı bir annesi var. Avustralya'da doğup büyümüş. Hı hı. E, kendisiyle ilgili şöyle bir ifadesi var. İşte yaşadıkları e, ...banlıyor de e, o dönemde böyle hani beyaz kökenli olmayan diyelim... ...tam olarak be, sırf beyaz kökenli olmayan tek çocukmuş. Hmm. E, artık diyor daha çok insan yaşıyor ve diyor e, okuldayken... E, ...şu kısa boylu çocuk diye anılmaktansa şu sürekli resim yapan çocuk diye anılmak daha iyi geliyordu bana. Hmm, o zamandan başlamıştı. Diyor. Aslında yani. şimdi bu kitaptaki e, duyguların o geniş alan o geniş alanlar aynı zamanda yaşadıkları yermiş. Eskiden yani biz de hep söylüyoruz ya 10 yıl önce Bostancı böyle bir yer miydi ya diye yani konuşuyoruz Bütün ya mesela. Bütün buralar dutluktu. Bütün buralar tutlukmuş hakikaten onların da öyle. Bütün o geniş araziler vesaireler oradan Hmm. Hani aslında gelen şeyler. Şimdi e, şantanın İtaki yayınlarından yeni bir kitabı daha çıktı. Kayıp Şey. Kayıp Şey. Onun aslında bir animasyonu da çekildi. Yani Kayıp Şey 2000 yılında yayınladığı bir kitap. Hmm. E, Kızıl Ağaç 2001 yılında Avustralya'da. Sonra e, Kayıp Şey'in filmi çekiliyor. Bir Oscar'da alıyor yardımcı yönetmen olarak orada. Ha, internette falan Küllü, var mı? Bulunabilir e, bir şey mi? Bilmiyorum. İnternette görmedim henüz. Çok güzel bir yani kitap. Belki... Sen okumadın evet. onu galiba ama henüz ben okumadım. çok beğendim onu. İşte bir sürü ödül kazanmış. Hem Kızıl Ağaç'la hem Kayıp Şey'le vesaire bir sürü de ödül kazanmış bir kişi. Ama diyor ki filmden sonra onunla yapılmış bir röportaj var. Diyor ki yani tamam film yapmak çok güçlü bir deneyim. Çok güzel bir şey. Ama diyor kitap mükemmel bir şey. Çünkü Hı -hı. diyor elinde kumanda bile olsa izleyici... Filmdeki ayrıntıları yakalamak için duramıyor Durdura, yani olmuyor öyle bir şey yok orada geçireceği zamanı kendisi belirleyemiyor o görselle ama <gülüyor> kitapta diyor açıp istediği kadar geçirebiliyor ve evet bunlar yaşı olmayan kitaplar yani bu kitabı işte 5-6 yaşındaki bir çocukla paylaşabilirsiniz ee, ninenizle de paylaşabilirsiniz ama siz de zaten çok büyük keyif alabilirsiniz bu kitaptan. Şimdi şarkımızı çalacağız. Şarkımızı çal çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize İthaki yayınlarından Şahanta'nın yazıp resimlediği Kızıl Ağaç adlı kitabı armağan edeceğiz. E, tamam. Şarkıda e, Louis Armstrong söyleyecek. Wally e, adlı animasyonda da kullanılmış bir şarkı. Love Rose. E, telefon numaramızı da hatırlatalım. 0212 343 40 40. Hold me fast The magic spell You kiss This is love Vie en Rose When You kiss me Heaven sighs And though I close my eyes I see love and en Rose When You press me To your heart And in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day what seems to turn into love song. Give your heart and soul to me and life will always bleed. I'll be on road <laughs> Tek yayınlarından çıkan Şahun yazıp resimlediği Kızıl Ağaç. Dinleyicimiz Bahar Türkdoğan'a gitti. E, elimde yine umut barındıran bir kitap var. En çok ihtiyacımız evet, olan şey yani bu çok, aralar. Çok e, mutluluk verici bir kitap olarak tanımlayabilirim bunu. İçimdeki şiir, dilimdeki söz. E, ben bu kitabı okuyalı epey oldu. Sonra unutmuşum bir biçimde rafta <gülüyor> diğer kitapların arasında kalmış. Dün... Tekrar elime geçince hatırladım. Böyle hemen karıştırdım falan. Çok hoşuma gitti. Ee, Patricia McLachlan tarafından e, yazılmış. Amerikalı yazar. E, Hay kitaptan çıktı. İçimdeki şiir, dilimdeki söz. Bir grup çocuğun e, yazma macerasını anlatıyor. E, sınıflarına bir yazar geliyor. İşte öğretmenleri tanıtıyor onlara. İşte bayan Mirabel isminde birisi bu ve 6 hafta boyunca bizimle birlikte olacak diyor ve yazı yazma deneyimini paylaşacak sizinle diyor. Sınıfa anlatıyor ama sınıfın içinden 5 tane çocuk seçilmiş. Yani bu kitabın kahramanları 5 beş çocuk. beşinin de hayatta ayrı ayrı dertleri var. İşte kitabın anlatıcısı Lucy'nin annesi kanser tedavisi görüyor ve böyle bir hüzün duygusu hakim Lucy'ye. Ee, Ivy'nin annesi onları terk etmiş. Bir tane küçük erkek kardeşi var. İşte babasıyla birlikte yaşıyorlar, babalarıyla birlikte ve e, Ivy annesine çok kırgın. Bir yandan babasını kurtarma derdinde. Yan eve yeni bir istasyonya bir kadın onu göz işte İşte babamla tanıştırsam belki babam yalnızlıktan kurtulur diye. Ee, May bebeklerden nefret ediyor çünkü ailesi bir bebek evlat edinmek üzere. Russell var bir de o da yakın zamanda köpeğini kaybetmiş köpeği ölmüş hepsinin öyle bir derdi var ve bayan Mirabel bir anda tam da onlar bunları yaşarken hayatlarına veriyorlar ve yazı yazıya her insan bir şeyler yazabilir mutlaka içinde anlatacak bir şeylerim vardır diyor çocuklar ilk başta hem Mirabel'i anlamaya çalışıyorlar hem onun dediği şeyleri anlamaya çalışıyorlar işte e, hatta birisi e, işte Henry yine çocuklardan biri neden yazıyorsunuz diye soruyor kadına e, ve kadın e, sanki bunu bu soruyu beklermiş gibi başlıyor işte ben yaşadığım hayatı değiştirmek için yazıyorum hayatımın istediğim şekilde yol alması için yazıyorum diyor ama başka insanların başka başka nedenlerle yazabildiğini yani para kazanmak için de yazanların olduğunu herkesin kendi gerekçesinin olduğunu anlatıyor. Ee, Lucy kitabının anlatıcısı çok da ikna olmuyor bundan. Yani onun yazabilecek bir şey yokmuş gibi geliyor. Ee, bayan Mira gelip Lucy'nin kafasına dokunuyor ve e, burada gizli kalmış bir öykü var Lucy diyor. Ee, onu bulduğunda yazacaksın diyor. Ve çocuklar bu şekilde okuldan çıkıp Bayağı bu yazar hanımın anlattığı şeyleri tartışmaya başlıyorlar ve yavaş yavaş kitabın içine serpilmiş işte bir yandan o 6 haftalık dersler sürerken bir yandan da biz her çocuğun yazdığı kısa kısa şiirleri ya da böyle metin parçacıklarını okumaya başlıyoruz ve giderek onlar bunları yazarken hayatlarındaki program problemlerle nasıl yüzleştiklerini e, ...takip etmeye başlıyoruz. Bir yandan işte Bayan Mirabel aslında alışılmış kuralların çok dışında hareket eden biri... ...ya da işte yaklaşım biçimlerini sınıf öğretmenleri de ara ara böyle çok hoşlanmıyor. Onun dediği şeylerle çelişik ifadeler kullanıyor ama en sonunda öğretmenleri bile bir şiir yazıyor. E, ve e, sonunda çocuklar hani senin az önce işte Kızıl Ağaç'ta anlattığın konuştuğumuz şey gibi... Ee, bir varış noktasına ulaşıyorlar. Belki yine başlangıca dönüyorlar ama hepsi değişmiş bir halde buluyorlar kendilerini. Ee, Henry'nin galiba söylediği bir laf vardı. Ee, yazdıkça e, hayatımın değişmediğini benim değiştiğimi fark ettim <gülüyor> diyor. Güzelmiş. <gülüyor> ara ara böyle çok güzel laflar kullanıyorlar birbirleriyle. Yani bu kitap için de şey diyebiliriz. Yani çocuk kitabı değil bu. Yani <gülüyor> Herkese çocuklar için göre. Evet. yazılmış ama herkes okuyabilir. O kitaplardan bu da. Peki teknik olarak da bir katkısı var mı? Yani mesela hani oluyor ya öyle kitaplar yazmak isteyen çocuklar için biraz yön, yön, aman, yol gösterici, yön verici vesaire kitaplar var. Onlar gibi bir şey mi değil mi? O kadar teknik değil. Yani ama işte Bayan Mirabel... Ee, öyle laflar ediyor ki örnekler de veriyor zaman zaman oturup düşünmen gerekiyor işte e, ilk dersi mesela elinde metinlerle geliyor işte sözcüklerden bahsediyor ee, ve e, metinle metinle yani her şeyle ilgili yazılabilir işte bir yer yer hakkında yazılabilir deyip... E, böyle bir metin parçasından bir yer tasviri okuyor ee, bu bir de, yani şey gerçek kitaplardan alıntılarla yapmış bunu. Bir an bir zaman anlatılabilir deyip öyle bir parça okuyor. Karakterler deyip karakter üzerine yani, yine örnek vermiş. E, fikir verecek bir şeyler ama bir de tabii alıntı yapıyor olması da bence çok evet. önemli yani. Başka başka eserlerle aslında bir şekilde tanıştırmış oluyor evet. sanıyorum böylece. Sonra bir anıdan bahsediyor ve bir şiirden bir şiir okuyor. Böylece çocuklar da onun bu söyledikleri üzerinden işte kendi anıların işte rasıl köpeğinin ağzından bir şiir yazıyor mesela hmm. çok etkileyici Aa, bu çok bir köpe ilginç. Evet köpeğinin ölümünü anlayan köpek köpeğin Aha. ağzından kendi ölümünü anlatıyor hmm. işte e, artık gitme vaktim geldi e, diyor işte e, büyük akça ağacın üzerinden uçacağım diye başlıyor şiir ve çok etkileyici Aynen. yani onu yazdığı zaman sanki o köpeğin ölümünü e, doğal bir şey olduğunu kabulleniyor Raıl yani rasıl. Üstelik sınıfta hani öğretmenin dikkatini dağıtan biraz böyle haşarı bir çocukmuş izlenimi veriyor ilk başta. Hatta kitabın içinde de buna bir gönderme de var. Russell bile değişiyor. İşte, yani aslında o sert kabuğun altında yumuşacık bir yürek mi varmış? <gülüyor> Ondan sonra işte Lucy mesela hep hüzünden bahsediyor. Hüzünlü şeyler yazıyor. Çünkü annesinin hastalığı yüzünden e, bütün hayatını hüzün egemen onun o sıralar e, Ama sene sonunda işte herkes bu yazdıkları şeyleri sınıfta sergiliyorlar Aileler de geliyor işte e, Bayan Mirabel de e, şey diyor yani bunlar sizin özel yazdığınız şeyler okumalarını istiyor musunuz hmm. diye Bu da e, çok güzel evet, bir şey Evet çünkü yazmak cesaret işidir bir yandan da diyor Cesur Cesursundur yazıyorsan diyor ve çocuklar gerçekten o cesareti gösterip yazdıkları şeyleri sergiliyorlar. Aileleriyle de kendileriyle yüzleşmelerinin yanı sıra aileleriyle de birçok problemi çözüyorlar. Lucy'nin o hüzün duygusu yani 6 haftanın sonunda tamamen onu terk edip işte annesinin hastalığıyla uzlaşıp hatta hastalığı da geride bırakıp iyileşmesiyle tamamlıyor. Yani çok keyifli, kısacık bir kitap. Çok güzel okunuyor. Sonunda da yazarın bir notu var. Yıllar önce ona yazma süreci ve yazar olmanın nasıl bir şey olduğu ile ilgili bir şey yazmasını istemişler. O da zaten bunu okullarda çocuklarla sık sık konuştuğunu fark edip tekrar bir otobiyografik bir şey yazmak yerine kendini kitapta bir karakter olarak hmm. yeniden kurgulamasın daha güzel olabileceğini düşünmüş. Oradaki bayan Mirabel tiplemesi de aslında yani. kendisiymiş ee, ve bu şekilde çıkmış bu kitap ortaya kitaptaki yazar kendisi ee, ama kendimi bir çocuk yazar olarak da görmeye çalıştım diyor yani şimdi tabii o da çok yani yazar açısından çok ayrı bir deneyim var yani farklı farklı çocukların kaleminden de evet. aynı zamanda yazıyor olmak aslında bayağı... Yani bu hani sahneye çıkıp da aynı peş peşe 10 kişinin taklidini yapmak gibi bir şey yani bir evet, yandan. Evet aynen Bayağı... yani e, farklı çocuklar farklı problemler işte e, bir yandan işte kurmaca bir öykü bazen hem yazar hem de okur için gerçekler barındırır diye yazmış e, sonunda. E, bu kitaptaki çocukları Bayan Mirabeli ve Bayan Keşi işte öğretmeni. ...tanımaktan büyük mutluluk duydum. Onlar artık ailemi bir parçası oldular diyor. O kadar da onları özümsemiş. Hmm. Ee, kitabın içinde de bayan Mirabel çocuklara... Işte ...yazma ile ilgili yazmak ne demektir? Ee, gerçek de olabilir, yalan da olabilir. Yani her şey olabilir diyor. E, tabii yani sonuçta yazmanın en enteresan yanı aslında o... ...yazar açısından bile yazdığı şeyin gerçekliği çok... Bazen bulanık olabilir. Evet yani, yani... Bu, bu noktada en son yazdığı işte o notla buradaki her şeyi gerçek e, olarak algılayabiliyoruz. E, bu kitabı bence yazı yazmaya ve kendisini tanımaya e, eğilim duyan herkes, evet. e, bundan hoşlanan herkes okusun. E, Patricia e, McLoughlin'ın İçimdeki Şiir, Dilimdeki Söz Aldı kitabı, ha kitap Türkçe çevirdi. Çevirin ismini de söyleyeyim hemen. Şirsel Taş tarafından dilimize hmm. çevrilmiş. Aa, ben de bu arada unuttum demin kimin çevirdiğini söylemeyi diye kitabı. Şu, evet, Şanta. Şanta'nın e, kitabını bir saniye. Çok özür dilerim bu e, aksaklık için. Şimdi bulacağım, ama bulamıyor olmam çok sevimsiz oldu. Evet. Mı? Tamam ee, Türkçe çeviri Türkçe... Seda Er savcı Evet Kızıl ağacı evet, çevicı de Seda Sacı ee, evet. o zaman bu haftalık bu kadar diyelim gelecek hafta yeni kitaplarla yine burada olacağız biz gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın bir Dolap kitap her yaş için çocuk kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya.